İki de iyi ahzasını getir, iki de kötü ahzasını getir, iyi ahza dese de kalbiyle dilini getiriyormuş, kötü ahza dese de dedi ikisini de konu getiriyormuş, kalbi de dil fena olunca bütün vücut fena olur demiş. Babacığım demiş, eğer kalp düzelirse, dil düzelirse bütün vücut düzelir, gelin ırzına gözün akmaz o zaman o vilayete emir Allah'tan gelir başvekir olan peygamberden gelir o kalbin şeyi padişah Allah kalbin başvekili başvekili Muhammed Mustafa bakanları akıl, helim, sabır, kanaat, tevekkül tevazu ne kadar çoğaldırsam ço çoğalıyor, ne yapayım ben kitabı da elma aldım bir her yerden her şey geliyor size demenin için elhamdülillah eğer içinde şeytan galip de şeytan galip de o oturuyorsa şeytan reisi cumhur akıl şey nefis baş baş başvekil Hırs, tamah, fukul, adalat, kem, buğz, bunların kötü aklı alkarın hepsi de bakanlar. Burayı onlara verirsen seni ehli cehennem eder. Bu vilayetler eğer aklınla, imanınla, muhammedinle, ilminle, sabrınla, kanaatınla, tevekkülünle, tevazuunla hokum olursa içerinde bütün vilayetler Öz vilayeti semaya baktın mı, gibi ağlar hiç öğüt veren yok bir şey yok. Şu göğ kuppayı çekmişsin üstümüze ya Rabbi yırtığı yok, deliği yok, eskimesi yok. Ne bir çadır çekmişsin üstümüze göğ çadır, hepimizi altına almışsın, nereden belli almışsın? Dört köşe yedi iklimden beri hepimizin çadırı, direği yok. Dutağı yok, dur demiş Allah orada durmuş kalmış, yerin aşağıda dutarı yok, yukarıda dutarı yok, dur ya yer demiş, olduğu yerde durmuş yer. Niye zenzele yapıyor ya, zemzele dedi Peygamberimiz iki şeyden yapar, yer sarsıntı yapar, evlerine yıkılır, mahvolur, volkanlar kaynar, içine dökülür, İki şeyi ne dedi? ya Hazreti Ömer ben duydum dedi. Birisi elin erkeği, elin kadınıyla zinaya başlamazdan evveli yer ile göv Allah'a iltica ediyor. Ya Rabbi ha altımda zina ettirme ya Rabbi ha üstümde zina ettirme dayanamayom diyormuş yer. Ondan sonra sallamaya başladım mı? Namaz kılmayanlar ne hep camiye doluyor İstanbul. Allahu Ekber bizim orda ağla ağla ben askerlerken her, sallanmış oradaki havuzun suyunun bir metresi dışarıya dökülmüş. Ya Allah sağım şurada hızlıklı ne bütün mahvoldu getiler ya o duymadınız mı? Bu işte zinadan oluyor. 1 2 İki. ikincisi de gücünün yettiğine zulmettiği Yetime niye zulm olunduğu zaman yer tahammül edemiyormuş. Tahammül edemedim, Ya Rab be! Yetim ağlıyor, gözünün yaşı benim oğcuma dökülüyor diyor Allah. Oğuzdan münezzen ya, yedi kudretime dökülüyor. Dayanamıyorum bu yetimin ağladığına, bu evsuzun ağladığına. bu belli bükülmüş ihtiyara diyorlar. Neneleri kaldırmışlar, atmışlar. Dört tane oğlu var da anası yalnız bir evde öldü. Dört tane oğlu en becerikli insanlar gözümüzün önünde biz böyle gördük kardeşim bunları. Allah hepimizi ıslah etsin. Ana baba evde bereket direği. Bir diyor yeni doğan çocuğun südürü veriyorum da sütünü veriyorum da o ihtiyar onlardan daha çok acınır. Ona bereket suratında rızkını vermem mi de hor Siz de o yüzden doyuyoruz diyor. O ihtiyar doyuyoruz siz de diyor. Bir bebeğin e, anasının memesini sütüle dolduruyorum da beli bükülmüş bir ihtiyar kadının yüzü hürmetine o eve bereket gelmeye miyim ben diyor Allah. Soruyor bizden vermez mi? Verir mi doldurur. Allah anaya babaya itaat edenlerden essin yavrum. Amin. Ananın babanın gönlü kırılırsa Rabbu'llah ve la ilahü bihi şey etme bil valideyniy sana. Allah'a ibadet itaattan sonra ve bil valideyniy sana. Ana babana ihsanla olacak. El veli veri valide. Allah'a şükredin. Allah'a ibadet edin. Anağınıza, babanıza iyi davranın. Kur'an-ı Kerim bunlar. Lokada Estağfurullah ve Rabb'u fe la ta'udû illâ iyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ. Bir dergi diyor, hadis diyor, diyor. Hepsi, Kur'an-ı Kerim, hadisler dolu bu emirlerle. Anı birine geçeyim? Baştan gireyim şu. Ya eyyühellezîne âmenû! Ey şerefi imanla şeref ya olan kullarım! Kullarım! İmanlı kullarım! Sizin omuzunuzun başına rütbe baktım ben. ''Ya insan, ya insanlar, Kur'an'da böyle geliyor, o kafirler ne olduğu zaman böyle buyurur Allah. Müminler geldin mi? ''Ya eyyühellezine amenu, ey şerefi imanla şeref ya bulan kullarım'' diye buyurur Allah. Sana imanla şeref vermiş de, elinden çıkarır da, şu yüz senelik ömür varacak yüze, şu 60 70 80 senelik öbürü gurttavuşalıdan elden sonra ölümumu beklemek lazım Hazreti Ömer radıyallahu Yallahu an kim birine para verirmiş gel gelir ya Ömer ölüm var ya Ömer tahtına çıktım Anılda nağdar ona diyenmiş ya Ömer ölüm var hep söyleyip de Hazreti Omer ağlamaya başladığında git oğlum der ücretini verirmiş. Olumun hücreti de verirmiş. Bir gün gelmiş, Ya Ömer, ölüm var ya Ömer, ölüm var ya Ömer. Demiş ağlamış, git de bir daha gelme oğlum demiş. Ne olmuş bir şey. Düşüyor musun? Ya Ömer, bir daha gelme oğlum demiş. Nereye gelmeyim? Görüyorsun, sakalım da beyaz gelmiş, bir yıl. Kefimden haber getirmiş, öleceğim ben. Kefimden haber getirmiş, sakalım ağrıyor, ne aklımın başına gelmiyor. Bir genç ile dövüşsen sövmedik, saymadık yerini koymayın Gençler neler belki malı doyuyor, senin hırsın hiç doymuyor. Yani yarın böylece açacağım gibi zannediyor. Er rızgını Allah, rızıtı Allah verir diyor. rızkı Allah verir. Ya ora dinsizce, imansızca, masumla, komünise, iyi için, iyi insanın rızkını ben veririm. Ben halk ettim çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman bütün mevcudatın, karıncadan fil'e kadar kafirden din size kadar insizden imansıza kadar müminlerle ne ele hep birden en er rızdu al Allah ben rızıklarını veririm okullarımı diyor Allah. Ahret'e gelince, Er Rahman en er Rahim. Şimdi seçelim bakalım dünyada rızık verdiğim, bağ itaat eden, namazını kılan, orucunu tutan, hacine giren, zekatını veren, Allah'a boyun büküp de şefaallah kakan, gözlerinden murt gibi döken, dizleri çöplü estafrullah gözünden yaşlar gelen, cennet açıldı buyursuz cennete. Ya Rabbim bize yok mu? Size yok. Sen, siz. Kur'an'ıma inanmadınız, bana inanmadınız, dinsiz idiniz, imansız idiniz, kafir idiniz, dünyada doyulan dünyanın benim yanımda hiç kıymatı yok." dedi abi. Sevmediğim de müdür, sevdiğim müdür dünya, belki müminlerden iyi kullarıma azıcık dar veririm ki İslam olsunlar diye. Estağfirullah, Bismillah. Hafız ne var herhalde be oğlumda, hoca ne var be or? Demem ne arada an benim zikbinden iraz itmem kim iraziler ayrılırsa fînnelehu ma'yşetem darken ma'yşetini dar kalgiderim o kullarımın İslah olsun diye min kullarım Yahut da kalbini dar ederim şu derenin dolusu altın versen şu dereyi de ya Rabbi altın doldur bir. Böyle doymaz, tamah acıtır. Tı karnı boş, mimin karnı boş, aynın da ağzı açık. İki şey doymaz. Birisi cehennem doymaz, birisi de tamah adamın karnı doymaz. Dünyanın malı tüm gelin olsa yine doymaz. Nereye mimin karnı boş, tı'nın karnı boş, aynın da ağzı açık. Ne kadar versen doymaz. Bir de cehennem doymaz, helmin mezi sayhasıyla çınır. Doymadım ya Rabbi, gevurları doldur daha, içmiyor doldur diye. Onlar da feryat ederler. Ocan koca olur yavrular. Zebanılar bir elleriyle 40.000 kafiri içine atarlar. Cair ciahir yanallar, ibedi yanallar, dişsiz olanlar. Burdaykana imanlı olup da ölürkene İmansız ölenler de ebedi onlarla cehennemde yanır. Allah imanımızı esirgecek. Amin. Çok dua edin birbirimize, çok dua edelim. Allah Müslüman olarak gezdirip de kafir olarak öldürme ya Rabbi. Amin. İmanıla, İslamıla bizi kapatmak nasip ya Rabbi. Onun için şu üç kişinin imansız gitmesi muhtemel iyi dinlen üç mühimdir bunlar. Bunu Peygamberimiz söyledi. imamı ı Azam da altını imzaladı. On üç var imansız ölür. Yirmi üç var şıkkanda yazlı. Kürsülerde söyledim. İmansız ölmesi muhtemel. Kırk tane var. Kırk kişinin imansız ölmesi muhtemel. Şu üç mühim onları bir söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Biri o kadar gevurların içinden seni Müslüman etmiş de imanın var da buraya geldin. Buyurun bir eşhab. eşhab Düğrü ve elhamdülillah görüyor mu imanımız var? Çok şükür. Ama imanına şükredemeyen, gece kalkıp da ağlayamayan, Ya Rabbi o kadar Yahudi, o kadar Nasrani, o kadar Mecusi, o kadar Komünist, o kadar Masul, o kadar aptal, o kadar cingen, iyi biri bir türlü halk etmişsin de, ben müannem Ayşe babamın Mustafa Efendi etmişsin. Çok şükür ya Rabbi Allah çok şükür ya Rabbi. Demezsen şükrümüz canım veres gibi kalmış gibi bir şey zannedersen gölürkene şitenin şeytan imanını alır geçer gider. Böyle gece gündüz imanımıza şükredelim inşallah. Şöyle şuraya açımda şu adam <gülüyor> dur şöyle şöyle getir kölgeye ihtiyar'a hürmet ederiz. Allah da bize rahmet eder inşallah. Birisi den vicdanının yettiğinden zulmeden kimsenin imansız gitmesi muhtemel. Birisi Allah verdiği iman nimetine şükretmeli. Birisi de kendinin yettiğine zulmedenin imanı tarifede, Birisi de ölürken imanla mı ölürüm, imansız mı ölürüm diye kaygı çekmeyenin imansız ölmesi muhtemel. Onun için Allah'ımız cümlemizin imanını muhafaza buyursun. Şeytanın mekrih hilesinden Rabbimiz muhafaza buyursun inşallah. Daha, <gülüyor> allah dim, bedekrûn allah astanübsuna bedekrûn allah allah zikredin kulları. kendi diyor, zikredin benim kullarım ben zikredin, Allah Allah Allah, La ilahe illa Allah na ilaha illa Allah na ilaha illa Allah Muhammedur Resulullah Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve salli ve sellim birisi tavaf ederken böyle diyormuş Abdullah bin mübarek hazretleri hep her şautum her kızarların bir duası var onu yapsana yavrum ben salavatı şerife okurum demiş ne diye babamla beraber hacca geliyorduk çadırın içinde babam vefat edince suratı hayvan suratına dönüverdi. Merkep sıfatında oldu. Çok şeriata inatlaşırdı da onun için oldu. Ağladım. Ağladım. Kimseye duyuramıyorum çadırın içinde gece. Baştan aşağıya yeşil bir nura sarılmış birisi geldi. Yüzü güneş gibi parlıyor. Babamı ...baştan aşağıya sığladı böyle... ...Nure Tebtil verdi... ...Nure Tebtil verdi... ...tuttum eteğinden, kurbanım olayım... ...şu sıkı zamanıma yetişen... ...sen kimsin de beni kurtardın bu... Be ...babama yari çıkarsam... ...merkep suratında... ...utanacağım ben yüzüne... ...insanı göstermeden beni kurtardık dedim... Ben Muhammed Mustafa'yımdır. Ümmetim sıkıştın mı böyle yetişirim ben. Ne diye yetiştin ya Resulallah dedi. Neye yetişmeyim? Ne diye yetişmeyim O beni her gün yatsıdan sonra yüz defa Allahu salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem okurdu, Künde yüz defa okurdu. Bir okuması gelmedi dedim meleklere, öldü ya Resulallah, suratı da bozuldu, hayvan suratına döndü. O beni unutmadı, ben de bugün de onu unutmam dedi. Ee, unutmam dedim, geldim sığadım, nura kark oldu. oldu. Ben bunu böyle görünce başka dua ile niye meşgul olayım? Hep diyelim Allahumma salli ala seyyidina ve ala abihi ve sahbihi ve sellem. Başında bir melaike oturuyor. Hepimizin ismini birer birer biliyor sayıyor. Ya Resulallah bir mecliste sana şunlar şunlar şunlar şunlar şunlar şunlar salavat gönderdiler. Kabul et. Kabul ettim. Benden de onlara selam olsun. Selamet olsun diye peygamberimiz orada bizim selametimize dua ediyor elhamdülillah. salavat okumayıp da başka ne yapacağım. Hezkırûn Allah, Allah'a zikredin kulların. Hezkırûn Allah'a kıyamen din yerden de zikredin. Burada onu bilenler var kulağı duyabilirse. Laifi 50 alemi emri oyanmışlar. Laifi 50 alemi halkı oyanmış. Meti ispata geçmiş, buraha'ya geçmiş. Köyümüzde adamlar var filan demem. Onun eline ayağına kafanızla her riyaya tutulur da o yüzden kötü ölür diye korkarım. Onun için burada benim sevgili dostlarım var. Onun için Gazıköy'ne köyüne nasıl devam edeceksiniz? Ne zaman Hiçbir yere gitmediğim halde, çok devat ettikleri halde buraya elimle geldim sizi görmeye. Allah, Allah kurban olduğum Allah, biri birimizin muhabbetinden ayırmasınlar. Ya! Tebkürün Allah'a ben dineldiğiniz yerden döşlerinizdeki zikir çalışsın. Ve kuuden, oturduğunuz yerden Allah'a zikredin. Başka lafı ne diyeceksiniz? Ee, sözlerin seyyidi Allah demek. Sözlerin seyyidi Kur'an-ı Kerim okumak. Sözlerin seyyidi Salavat-ı Şerif'e getirmek. Başka lafla askere gittim miydi, oradan geldi miydi de bilmem ne Yetmez de Getmezdi ağırdı, yat gelmez ağırıda. Ya. Kovmuş getmiş bir askerliğin ne lafını veriyorum Askerliği şey oldu, böyle oldu. Bunların laf değil. Mala yani. Ümmetim en fazla korktuğum mala yani hiç bir şeyi olmayan bir sözü uzatıyor, kısaltıyor, diyor ki ne diyor? Ondan korkarım ben ümmetimden korkarım. Ne diyor? Oca günahlara bir diyalık diler de bir dilemi de attın mı? Darmacısık olur kaldırın atan bahçemden. Lakin de böyle kocadaşlardan birer, birer, birer, birer atsan bahçen bal gibi olur. Künde sığarayı içsen, içsen içsen ne olur? Künde e, her sığarayı içmede belki yüz tane günah olur. Ağzına çeken bir günah, üfürün iki günah. Yani bu soluğu sana Allah sermaye verdi, sermaye. Yeni zikretsin, Kur'an okuzun diye verdi. Ya olsa böyle habire sigara içmeyle neyle olmaz? Dumanı yele, parası yele, dumanı yele. Derdi belası sana olan sigara'yı ne içen? Küllü müsrifin haram değil mi? İsraf haram değil mi? Nereyi bir şeyine vermen? Çocukların ihtiyacına vermen? Hoca bir hoca böyle. Bayan Deresi'nde çok haber verdim ya seyit Hoca diyorlar. Akşamına namaza vardıydık. Tam biz posa doğru gidiyor Babam öldü de hemşarlarımız yırtıldı. Orada el, bez, el bezi ne alacağız bekmez götürüyor Fakirlik devri de çok çektik biz. Fakirlerin kıymatını bilirim ben şimdi. Allah yoksuzluğa düşürmesin kimseyi. Hoca tengellak şapka giymiş hoca. Tanrı uludur, Tanrı uludur, şüphesiz bilirim, bildirim Tanrı'nın elçisidir Muhammed, şüphesiz bilirim Tanrı'nın elçisidir Muhammed, haydın namaza laf gibi haydın felaha Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yoktur hoca. Şu hepsidir, şu hepsi bilir böyle oldu. Başımıza geldi. Geldi mi Ali hoca? Geldi. He? Ondan sonra rahmetlik Menderes derdi, Dedi ki eski ezan okunacak dedi. Millet bayram ettiler. Onun için o adamı unutmazlar. Merkadır mur olsun. Amin. Heee senin partisiymişsin. Sen filan, ben farklı lafı verdiğim yok. Karazlık varmış ama bizim Müslümanlara karazımız yok. Ne yaptı da Menderes? Yani minarede ezen, radyoda Kur'an, radyoda Kur'an, Cemal'ın bir iki söz söylerdi, başka ne değişti? Aha ne değişecek, dinin kökünü değişti ya. Hiçbir mektep kalmadı, hiçbir imam hatıpları yaptırdı, açtırdı, yüksek İslam en yaptırdı, açtırdı. Herkesin çocuk, bak şunlar, yüksek İslam en yetiştirmesi bu yavrular hep. Aç böyle dinliyorlar ama bizden hem iyi okurlar, hem iyi konuşurlar. Lakin işte kocamız yaşlı, yazık evkasını bir alsın diye kaptılar boyadılar. Ve ala cunubihim Dünyalıkken Allah'tın Bir İki Otur, Oturduğunuz zaman Allah'tın Üç Yattığınız zaman Allah'tın Abdestini yaptın Elinizi şöyle oğucunuzun içine koyun Allah Allah ayağımızı çıkıyorum böyle uyun giren. Ben ki sabah ya uyanın ya uyanamam imanla ölün giden. Size böyle müjdeler müjdeler yol ister anlan ister anlaman. Anlayan a sivrisine olur. Yine az olur anlam ya doz zurna az olur yok kalbe anlamalıyorsun öyle kalbinde çıksın eğer. Sulayıyorum ben suyu koyardım, hem maksulun dibine geldim mi onu Yem yemyeşil eriyor görmüyor musun? Allah'ımızın Kur'an'ı okuyorum ben size, peygamberin hadisini <gülüyor> okuyorum. Evliyaullah'ın sözünü okuyorum, niye böyle ımmaz ımmaz duruyorum? O hoca geldi de minarede Tanrı Uludur diye okuyan hoca, tüm görlük şapka böyle, ağ sakal da burasında. Oma hiç yakışmıyor ya o. Ya yani, neysiniz siz? Neysiniz diri böyle? İttaqu sirasetel mukmin fe innehu yanzuru bi'n-nuril ilal vecel. Senin firasetin bizi başka türlü suratta gördüyse bilmem biz insanlık dedim. La hul ila billahi ve ila'i falan Çünkü şunun gibi bir söz ben. Ondan böyle ağır söz duyan adam ne benim babamın Şık Mustafa Efendi olduğunu nereden bilsin? Kocanın oğlu olduğumu nereden bilsin, okuduğumu nereden bilsin? Bilmez herif, la havla dedi, içeriye girer. hafız namazın geç, hafız var diyor. Ayağını suya indirmişsin bu o hadis okumunda. Vardı, namazı kıldırdım. Önde Hüvallahüllevî okulum Oraya gel bak! İşte şunların da kölge yer var. Gelin vayim, benim misafirlerim. Ancak... Yok, orada güneşli, şu yerine. Şu tarafa. Bir daha geldi, o kim? Gel! Şu Halil İbrahim amca vardı burada, biliniz mi sakallı? Yani buraya babam gönderin de şurada bir bağlar vardı, oraya beni getirdi. Bir çubuktan iki tane sandığı doldurdu. Kes kesir. bir maşallah bakmış. Allah rahmet etsin, bu da oğlu olurdu, onun hatırası için çok severim. Allah selamet versin inşallah. Evet, <gülüyor> Efendimiz... Bize bazı hikaye, bazı lafife gönlünüz açık olsun diye. Öyle Kur'an'la neyle, hadisle sıkmayın. sıkmayayım, fazla dışarıdan laf vereyim de gönlünler rahat olsun, dizlerinin ağrısını, sancısını duymasın diye öyle konuşuyor. yıktık. Ne de misafir bunlar demiş. Havuz Yusuf'un yanında demişler. Bayan deresi. Geldi oraya. Ocak burada. Uzandı, oturdu. Biz de şey gibi Hüseyin demiş, O şu kardeş gibi böyle. çoktu. O oturuyor. Bakayım nerelisiniz? Nerelisiniz bakayım diye şişkin bir hoca. Yahyalı'dan oluruk. Ben dere köylüyüm. Bu genç de Kavacıklı. Kovacık, kavacık, Kavacık. Haa, Haç Kemal oradan mısınız? Hacı Avuz Hoca, oğlu musun? Yok. hacam Avuz Hoca'nın oğlu musun? Yok. Havuz Ali Hoca'nın oğlu musun? Yok. Şık Mustafa'nın oğlu Mustafa mı oğlusun He. geç alıyor yani? Şık Mustafa da... Sigara hiç sevmez diye ben severim diye mi tabakaya çıkardı çap diye açtı üstünde yapraklar oldu diye atıp o da birini çıkardı şuraya koydu Kütünü doldurdu doldurdu sardı şey yaptı kirbiri kirbide yanına ateş ver ateşte yaktı. Onu hiç sevmezdi, ben severim dedi. E herkes kendisi bilir, seversen o, seven, o sevmezdi. Sen de misin, ben de sevdim.